Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi KUTBUL ı Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Mürşidi Kamil'in Önemi Ey Sadık Talip Hak yoluna girmek isteyen önce kendini Allah'ı sevdirecek bir mürşit bulmalıdır. İnsan Allah'ı sevmeden Allah'ı isteyemez. Bu sebeple, Mürşitler, talibe talep bağışlar denilir. Bu, Mürşitlerin, Allah'ı sevdirdiği manasına gelir. Talip Allah'ı gereği gibi sevdirdiğinde, Allah Celle Celaluhu da, talibi sever. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurur, Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki, Allah'ın en çok sevdiği kullar, Allah'ı kullara, kulları da Allah'a sevdiren ve yeryüzünde nasihat ederek gezen kimselerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte şehirlerin kulları Allah'a davet edenlerin mertebelerini ve herkese bir mürşidi kamilin gerektiğini beyan etmiştir. Zira şeyler Kulların Allah'ı sevmesine vesiledir. Bil ki sufilerin yolunda şeyhlerin mertebesi yüksektir. Bu mertebe nübüvvete vekalettir. Allah'ın kullarını Allah'a davet etme makamı. Şeyhler Allah'ı kullarına sevdirmek adına sadık müritlerine teskiyeyi i nefs ve tezkiye-i kalp yolunda yani nefsin ve kalbin temizlenmesi yolunda süluk ettirirler. Talibin gönül aynasını parlatır, temizledikten sonra ona ilahi nurları aksettirirler. Tevhid-i cemal gerçekleşir. Gönül, Hazretin aynası olur. Gönlünde, Hak Teala'nın bütün sıfatlarının açığa çıktığı kullar, gönülden Allah'ı talep eder. Meselenin bir yönü budur. Allah'ı sevmenin diğer yönü de şudur. Şeyhler, hakiki müritlerinin gönül aynasını açtıklarında, bu gönüllerde dünya bütün çirkinlik ve hakikatiyle görünür. Ahirette bütün gerçeğiyle. Gönül gözü açılınca iki cihanın hakikati ve iki menzilden elde edilen bilinir. Talip o zaman baki olanı sevip geçiciyi terk eder. Şeyhlerin terbiyesinin faydası bu neticeyle anlaşılır. Ama şeyhlerin Allah'ı sevdirmesinde şöyle bir yönde vardır. Hakiki mürit ve talipleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönülden tabi olacak hale getirirler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tam anlamıyla uyanları da Allah Celle Celalihu sever. Cenabı Hak, Aile İmran suresi 31. ayeti kereime de şöyle buyurur: "De ki, eğer Allahı seviyorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Bil ki şehirler Allah'ın yeryüzündeki askerleridir." Cenab-ı Hak, onlar vasıtasıyla hakiki müritleri irşad eder. şehleri vesile kılarak, talipleri hidayete erdirir. Rasûl-i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellemin naklettiği bir hadis-i kutsi'de şöyle buyurulur. Kullarım, benimle meşgul olmaya başlayınca, onların himmet, maksat, fikir ve lezzetlerini zikrim üzerinde sabit kılarım. Kulumun bana aşık olması gibi, Ben de ona aşık olurum. Kulumla aramdaki bütün perdeleri kaldırırım. İnsanlar yanılsa bile, Onlar yanılmaz. Onların sözleri, Nebilerin sözleri gibidir. Onlar benim has kullarımdır. Ben yerdekilere ne zaman azap etmek istesem, Onlar sebebiyle bundan vazgeçerim. Kul Allah'a, Allah kula nasıl aşık olur? Özellikle Allah'ın kuluna aşık olması nasıl bir şeydir? Bu konuda söylenecek söz çoktur. Eskiden beri söylenenleri aktarmak uzun sürecektir. Biz kısaca anlatalım. Kulun Allah Celle Celaluhu'ya aşık olması şöyledir. Hak ala, kulunu haddinden fazla sevmekle kendinden geçirir. Bu da gösteriyor ki insana... Allah celle Celaluhu'yu sevdirecek biri gerekir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: İnsanlar uykudadır. Elbette onlara bir uyarıcı kişi gerekir. Hakikâlada Sebe suresi 46. ayeti kereime de şöyle buyurmaktadır: De ki, size sadece bir tek nasihat edeceğim. Şöyle ki, Allah için İkişer ikişer ve teker teker kalkarsınız. Sonra da iyi düşünürsünüz. Bu ayet-i kerime bir mürşid kamilin lüzumuna işaret eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu anlamda ''Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete erersiniz.'' buyurmaktadır. Allah ondan razı olsun.'' Hazreti Ali bu ashabtan biridir. Şeyhlerin hepsi, Allah ondan razı olsun Hazreti Ali'ye, ondan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ondan Cebrail aleyhisselama, ondan da Rabbül alemine ulaşır. Süluk ehlinin silsilesi nasıldır? Bu aşağıda anlatılacaktır. Maksadımız, şeyhe ne lüzum var deyip, kendini koyvermemendir. Doğrusu, elbette herkese bir şey lazımdır. Şimdi, ayetler, hadisler ve akli delillerle, şeyhin neden gerektiğini sana anlatayım. Seni buna inandırayım. Zira, mürşitsiz yola çıkan azabidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin alimleri İsrail oğullarının peygamberleri gibidir buyurur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ümmet medinin yolunu gösteren ve onları bu yolda gözetenlere uymak lazımdır demek istemiştir. Bu hadis-i şerifteki âlimlerden Murat, elbette ilmiyle amel eden âlimlerdir. Ki bu âlimler, şeyhler olup insanları hakka ulaştırırlar. Allah ondan razı olsun. Abdullah bin Mesud rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerde dosdoğru bir çizgi çizerek, işte Allah'ın yolu böyledir buyurdu. Arkasından bu çizginin sağına ve soluna çizgiler çekti. Bu yollarda şeytanın yoludur. Bu yolların başında insanı kendine çağıran bir şeytan bulunur dedi. Bunu belirttikten sonra, En'am suresinin 153. ayet-i kerimesini okudu. Şüphesiz bu, benim dosdoğru doğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara uymayın. Zira o yollar, sizi Allah'ın yolundan ayırır. Ayrılığa dönüşen bu kadar yol varsa, talibe şeyh gerekmez mi? Elbette, Allah'a talip olan aşıklara bir mürşit gerekir. Talibin şeytanın yollarına girmemesi adına yolu bilen bir kılavuz lazımdır. Bu ihtiyaç sebebiyle Hakîa her yüz yılın başında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu ihya edip şeytanın bozduğunu düzeltmek için sünnet ve müstehapları yenileyecek bir kişi gönderir. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Şüphesiz Allah, bu ümmete her yüz senenin başında dinini yenileyecek birini gönderir. Bu hadis-i şerifin sırrı çoktur. Şerhi uzattık. Şeyhlerin Allah'ın kullarına kılavuzluk ettiği, Din yolunu bildirmek için gönderildikleri anlaşıldı. Evet, şeyhlere uyulmazsa, şeytanlara uyulur. Sultanül Arif'in Bayazid Bistami şöyle der. Üstadı olmayana, şeytan üstadı olur. Kimi Arifler, şeyhi olmayanın dini de yoktur demiştir. Kimileri de şeyhin edebiyle edeplenmeyen Allah ve Resûlü'nün sözleriyle de edeplenmez der. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, Şeyhlere uymak ve kendilerini sevmek çok gereklidir. Herkesin şeyhi olması, Şeyhinin edebiyle edeplenmesi lazımdır. Zira talipler için, Şeyh çoban gibidir. Çobanı olmayan koyunu kurt kapar. Hak yolunu talep edene, Mürşit bir mecburiyettir. Bunun bir başka delili de şudur: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki cihanın iftiharı, kainatın serveri, yaratılmışların efendisi, kıyamet gününün şefaatçisiyken, hakikâyla onu kendisi için yaratmış olmasına, ilimlerin evvel ve ahirini ona vermesine, sen olmasaydın kainatı yaratmazdım buyurmasına rağmen. Cebrail aleyhisselamı kendisine mürşit ve kılavuz kılar. Cebrail aleyhisselam gelir, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme mürşid olur. Peygamber aleyhisselam bu yolu mürşitsiz yürümedi. Cebrail aleyhisselam kendisini makamına kadar götürdü. Orada ya Muhammed seninle gelebileceğim noktaya vardım. ''Buradan sonrasına bir adım dahi atsam, yanar, helak olurum.'' dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ey Cebrail kardeşim, ben yol bilmem, nereye gideceğim.'' deyince, bir melek çıkıp geldi. Bundan sonrası için o vazife aldı. Bir sonraki makamda başka bir melek. Böyle Kabe-i makamına varıncaya kadar, Birçok melek, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kılavuz, mürşid oldu. Bu hususta ayrıntılı bilgi çile ve halvet bölümünde anlatılacaktır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem iki cihanın övüncüyken Cebrail aleyhisselam Burak'ı getirip onu göklere çıkarır. Sidretül Münteha'ya kadar ulaştırıp orada kalır. Cebrail aleyhisselam burada kaldığı için, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bundan sonrasını rehbersiz nasıl giderim diye sorar. Ama sen, boğazın nefsinin elindeyken, nefsi emmaren, heva ve arzu zincirini boğazına geçirip, istediği istikamete sürüklerken, bana mürşit gerekmez demeye devam ediyorsun. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı da düşünmüyorsun. Malum Musa peygamber Aleyhisselam yıllarca Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın koyunlarını güder. Peygamberliği gelinceye kadar bu hizmeti sürdürür. Peygamberlik geldikten sonra Hakdihaladan ilmi ledünni talep eder. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Hazreti Musa aleyhisselamı Hızır aleyhisselama gönderir. Hızır'a git teslim ol. O sana ilm-i öğretinceye kadar kendisine hizmet et der. Hazreti Musa aleyhisselam bir süre Hızır aleyhisselama hizmet eder. Meşhur duvar kıssasında anlatıldığı üzere, Hızır aleyhisselam kendisine itiraz eden Musa aleyhisselamı istemez. Bu konu Kehf suresinde anlatılmaktadır. İleride müridlik konusu gelince temas edilecektir. Musa aleyhisselamın makam olarak kendisinden aşağıda bulunan Hızır aleyhisselama teslim olma konusunda itirazı olmadı. Bundan utanmadı. Bu anlamda utananlar Allah'ın ilminden mahrum kalır. İşte sen de bir mürşide bağlanmaktan utanıyorsun. Utandığın için mürşide ne gerek var diyorsun. Şunu iyi bil ki, Adem aleyhisselamdan bu yana, eksiği ve fazlasıyla tam 124 bin peygamber ve gelmiş geçmiş bunca evliya bu yoldan yürüdü. Hiçbiri bu yolculuğu şehsiz ve mürşitsiz yapmadı. Mürşit ve kılavuz olmadan yürümek isteyenlerin çoğu sonunda şüpheye düştü. İmansız bir şekilde cehenneme gitti. Allah korusun, birçoğu bu konuda sapıklığa dağıldı.